hazırlayan Mesnun Zafer Çorb. Merhabalar 94.9 açık radyoda tekrar bisiklet zinciri programıyla birlikteyiz. Geçen haftalarda biliyorsunuz icracılık, yorumlama teknikleri üzerine konuşmuştuk. E, ve geçen hafta da o konuyla ilgili detayları anlatırken, yapılan araştırmaları konuşurken Astor Piyasola'nın müziklerinden örnekler vermiştim. Şimdi Astor Piyasola'nın o kadar fazla muhteşem eseri var ki o kadar farklı farklı gruplar tarafından yorumlanıyor ki bu konuyu önümüzdeki programlarda belki önümüzdeki aylarda, yıllarda tekrar ele aldığımda belki başka bir yorumcuyu, başka bir besteciyi ele alırım ama bu bu hafta da piyasolayı sürdürmek istedim. Çünkü gerçekten caz kuartetlerinden, klasik gitara, senfoni orkestralarından, vurmalı çalgılar gruplarına kadar çok farklı stilde, çok farklı janrılarda müzikler yapan kişilerin yorumladığı dolayısıyla da geniş bir yelpazeye sahip bir besteci. O yüzden bu hafta yorumla ilgili konuşurken Astor Piasola müziklerini dinlemeye devam edeceğiz. Mesela Meleğin Milongasıyla başlayalım. La Milonga Del Angel. Sonra yorumlarımıza Devam ederiz. La Milonga Del Anhelye dinledik Astor Piyasalo'nun bestelerinin yorumlanma biçimlerinden yola çıkarak yorum üzerine konuşuyoruz. Bu arada epey bir e-mail alıyorum geri dönüş alıyorum tekrar tek tek teşekkür ederim. Ee, özellikle de 24 Eylül'den itibaren podcast'in olmadığı çok hatırlatılıyor. Ee, bu haftadan itibaren yüklüyorum lütfen gecikme için kusura bakmayın program arasında e, o özür borcumu da yerine getireyim. Evet yorumculukla ilgili bugün bu seriyi de tamamlayacağız. İlk hafta ve ikinci hafta yani geçtiğimiz iki hafta boyunca sanatsal ya da artistik yorumlama üzerine olmazsa olmazları çeşitli makalelerden aktardım. Özellikle Gerald Klickstein'in Gerald Klickstein'in 2012'de yaratıcı performans müzik performansının yaratıcı yorumları üzerine yazdığı makaleden de alıntılar yaptım. Dediğim gibi podcastları atınca tekrar dinlemek ya da kaçırdıysanız, dinlemek isterseniz orada ayrıntıları bulabilirsiniz. Tabi o zaman da hatırlatmıştım. Pablo Casals'ın önemli cellistin notaları değil, notaların anlamlarını bana verin diye bir sözünü bu aslında The Musicians Way adlı platformda yazılan makalenin de neredeyse başlığını süsleyecek kadar önemli bir etki sahip şekilde baş köşeye konmuş. Gerçekten de e, burada müziğin gramerinin yani notaların yan yana geldiğinde anlama ilişkin vermek istediklerinin yorumcuya bırakılmış olması e, birçok müzik için geçerli. Bu son derece önemli hale getiriyor. Geçen hafta bir e, çevirmene benzetmiştim müzisini çünkü sonuçta bir Eserin kağıt üzerindeki duruşuyla onu seslendirme arasında o kadar büyük bir fark var ki çevirmene çok iş düşüyor demiştim. Gerçekten de işte yine Musicians Way'de örnek olarak Chopin'in Cenaze Marşı'nın ne kadar farklı farklı yorumlanabileceği üzerine konuşulmuş ve artistik yorumlamanın olmazsa olmazları sıralanmış. Dediğim gibi merak ederseniz Gerhard Klickstein, The Musicians Way derseniz... Karşınıza çıkacaktır. Demin Meleğin Milongasını La Milonga Del Angel dinlemiştik isterseniz. Şimdi de ölümünü dinleyelim. La Muerte Del Angel. Astor Piazzolla'nın bu eseri de herhalde sadece ben bile 15'den fazla yorumunu dinledim. En çok klasik kitardı dinledim. Çünkü çok popüler olmuş diyorsan. Yanılmıyorsan Manuel Baryoka çevirdikten sonra. Ama çeşitli çeşitli gruplar seslendiriyor. Şimdi biz panonika Quartet'ten dinleyelim. Daha çok caz yorumlarıyla tanınan bir kuartet Çok güzel de videoları var. Video paylaşım sitelerinde. Orada burada Metro'da saksafonlarını açıp olağanüstü güzel yorumlar yapıyorlar. Ben oradan bir örnek vereyim. Hem Astor Piazzolla'nın La Muerte del Angel'in oldukça farklı bir yorumunu dinlemiş oluruz. Panonika Quartet'ten dinleyelim. Kanonik Kuartet la muarteden anketlen seslendirdi. Astor Piazzolla'nın eserinde. Hem bir soruya da yardımcı olmak amacıyla, hem de zaten e, konu geldiği için şu yorumculuğun tam olarak ben ne anlıyorum, onu anlatmak isterim. Çünkü epey bir önemli bir konu. Çalan kişi, besteciye ne kadar sadık kalmalıdır ya da o sadakatin ölçüsü nedir? Mesela kağıt üzerinde gördüğümüz bestecinin eserini. Bestecinin istediği gibi nasıl çalabiliriz? Bestecinin istediği şey de ayrıca çok önemli midir? Bana kalırsa bu soruların cevaplarının hepsi hem hayır hem evet diye cevaplanabilir. Geçen hafta kullandığım çevirmen metafor ya da analizinde olduğu gibi dinleyiciye ulaştırma konusunda performa eden kişinin, sanatçının, enstrümantistin o müziği nasıl çalmak istediği sanırım en önemli nokta. Hatta bestecinin istemediği şekilde de çalabilir artık çünkü bana göre müziği çalan kişi besteciden bağımsız olabilmeli. Yani neredeyse besteci çok da ilgilendirmemeli. Zaten nasıl ilgilendirebilir ki bir yorumcu kağıt üzerindeki malzemeyi, beste dediğimiz materyali aslında başka bir platforma taşıyor. Taşıdığı platform ise kağıt üzerindeki bestecinin kodladığı duyguları, fikirleri şimdi Havaya serpiştirmek zorunda. Hava moleküllerini öyle bir titretecek ki dinleyiciye aktarmak istediği şey varsa ki bu da zorunlu değil. Dinleyiciye bir şey aktarmak için de çalınmaz ayrıca ama kağıt üzerinde bir grafik olarak kodlanmış duyguların hava molekülüne çeviren kişi olarak görüyorum ben yorumculuğu. Ama tabi burada şu da var, yorumcu, evet besteci böyle bir şey çalmış ve bestecinin buradaki hissi şu olabilir. Ama ben aynı notalardan şunu hissediyorum. Dolayısıyla da ben bunu bu şekilde yorumluyorum da diyebilir. Dolayısıyla bu öz, özgürlüğü var. Tabii nerede bitiyor özgürlük? Bazen öyle yorumlara rastlıyorum ki. Hatta geçenlerde Twitter'da rastladım, Pink Floyd'un yani artık dilimin varmayacağı şekilde seslendirilişleri var. Şimdi bunlar da özgürlük kapsamında e, Maalesef beğenmeyebilirim ama e, nasıl istiyorsa insan öyle yorumlar o konuda eskisi kadar katı düşünmüyorum. Mesela demin Panonica Kuartetten La Muerte Del Angel'i dinlemiştik. Hakikaten değişik bir yorum. Ama aynı şekilde David Trio'dan da aynı eseri dinleyelim. Canlı performanslarında Astor Piyasola'nın La Muerte Del Angel'i biraz önceki yorumdan bambaşka bir yorum. Fakat her ikisi de aynı notalardan yola çıkılarak iki farklı eser ortaya koymuş. Her ikisi de güzel. Bu defa da David Chitrio'dan La Muerte Del Anhez dinledik. Şimdi müzikal yorumlamayla ilgili fikirlerimi biraz önce anlatırken son derece özgürlükçü gibi tınladığının farkındayım. Ama e, şimdilik fikirlerim öyle. Fakat tabii ki e, bu konuda keskin davranan kişilere de birçok açıdan da hak veriyorum. Sadece %100 katılmıyorum ama e, önemli ölçüde haklılık payı buluyorum. Mesela... Bu konuda biraz daha tradisyonel, biraz daha geleneksel bir yaklaşım olması açısından Bach yorumları ile ilgili oldukça fazla tartışma vardır. Mesela Turek Bach Research Institute'da An Introduction to the Performance of Bach Rosalind türek bir progresif antoloji ele almış ve Bach yorumlamaları ile ilgili birçok noktaya açıklık getirmiş. En çok katıldığım yeri şu müzikal yorumlamanın ve Dolayısıyla performansın aslında çok ciddi bir araştırmayı, sorgulamayı ve hem araştırmayı hem sorgulamayı gerektirirken bir o kadar da bunların bilimsel disiplin içerisinde yapılması gerektiğini savunuyor. Rosalind Turek kaynağına internetten ulaşabilirsiniz. Musical Interpretation derseniz. Burada tabi kuru kuruya işte bir yorumun bilimsel olması gerektiğini savunmuyor. Ya da bilimsel metodolojinin sanatsal yorumda asıl ağırlık noktası olması gerektiğini de söylemiyor tam olarak. Burada daha çok yapısal parçanın yapısal analizinden ve yorumun çevrilemeyecek faktörlerinden bahsediyor. Tabi şimdi Bach'ın son eserlerinde özellikle de fük sanatında olduğu gibi bazı kanon ya da fugetalarında neredeyse anahtar bile bulunmaz, enstrüman bile bulunmaz çünkü o müziği yazmıştır ve kim nasıl hangi enstrüman yorumlarsa yorumlasın hepsini açık şekilde dile getirmiştir. Onu, onun el yazmalarından biliyoruz. Dolayısıyla zaten bütün bu kanonlar ve fükler özellikle son dönemlerinde çok önemli bir koleksiyon oluşturuyor. Fakat kendisinin dahi enstrümanı açık bırakmış olması önemli bir zaten ipucu. Belki Turek'in yazısından şunu da aktarmam lazım. Bununla paralel olarak enstrümanın kendi Zenginlikleri olduğu kadar limitleri ve enstrümandan kaynaklı sebeplerle teknik ve sese bağlı olarak bir takım sınırları var. Örneğin La Muarde del gitardan dinlerseniz e, gitarın 3,5 oktavlık ses registerine sığınmak zorundasınız. Ya da işte e, fortissimo ile pianissimo arasındaki yakınlığın yani çok yüksek sesle çok düşük sesin e, desibel olarak en azından birbirine yakınlığın belki dezavantajını yaşıyabilirsiniz ya da tam tersi olarak da sonoritenin çok farklı renkler çıkarabilmenin hem perküsif elementleri fazlasıyla ortaya çıkarıp hem de çok daha farklı renklerde ortaya çıkarabileceğiniz için gitardan klasik gitardan bahsediyorum. Yararlanabilirsiniz de. Ama bahçalıyorsanız eğer ve korkunç bir virtüözite virtüöziteye sahip olsanız da enstrümanın sınırlarını bilmiyorsanız bu sefer yorum yapayım derken aslında eserin kendisini düşürebilirsiniz. Astor Piasaladan devam edelim. Ban dinliyoruz şimdi. Bye-bye. <laughs> ¶¶ <laughs> ¶¶ Bandreon geldi, Astor Piazola. Üçüncü hafta konuşuyoruz yorumla ilgili olarak. Sizlere epey makalelerden, kitaplardan örnekler vererek e, bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. Konu tabii ki başka platformlarda tekrar mutlaka gelecektir. Bir kitap daha size tavsiye etmek istiyorum. Interpreting Music, e, Müzik e, Yorumlama adında. Lawrence Kramer yazmış, 2010 yılında. Oldukça kapsamlı bir kitap okumadım ama şöyle bir baktım dolayısıyla çok fazla bir şey söyleyemem ama kitapla ilgili reviewlara bakınca daha önceden gerçekten de bir eserin, skorun, performansın, yorumun ne anlama gelebileceği, sınırlarının nereye dayanabileceği ile ilgili çok ciddi araştırma yapıp onları derlemiş ve de yorumculuğun çok farklı Dimensiyonlarıyla ilgili olarak bir empirik çalışma ortaya koymuş. Daha çok da bir klasik repertuarla e, haşır neşir olduğu için de kapsamı biraz burada kalmış. İsterseniz son olarak Piazzola'nın Grand Tango'sunu, Ofica ayartını canlı performanstan dinleyelim. <gülüyor> Yeah. Gran Tango, Astor Piatola dinledik. Şimdi bugünkü programı yavaş yavaş kapatalım. Ee, önümüzdeki haftalarda yeni paket programlarına tekrar başlarız. Oldukça geniş perspektifte e, müziği, filmi, bilimi ve olmazsa olmaz sosyal politikayı birleştirerek kognitif nöromüzikolojik açıdan yorumlar yapmaya çalışıyorum. Aklınıza gelecek olan istekleri eleştirileri tabii ki de e, muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Dediğim gibi 24 Eylül'den bu yana e, podcast yüklenmiyor. Onunla ilgili bu hafta e, tamamlayacağımı düşünüyorum. E, Sizlere haberdar ederim. Muzaffercoğlu Twitter account'undan. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Bisiklet zinciri. Müzik, film, bilim ve hatta mecburen sosyal politika. Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.